بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورا من كسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله عليكم. يا أيها الذين آمنوا استقوا الله على ولا تموتن إلا بأنكم السموات يا أيها الناس قبو ربكم الذي خلقت من نفس راحقة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واستقوا الله الذي تساءلون به والأحلام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سبيبا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 Çocuklarına bak. Değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz Medine'de yapılan iki mescit. Birisi Kuba Mescidi, diğeri de Nebimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın mescidi ve ensarın farıntısı ensarın sevinci hakkında olacak inşallah konu 57. ders 29. konu işleyeceğiz. Geçtiğimiz dersimizde sohbetimizde biliyorsunuz Ali Serâd ve Serâd kabukları birlikte medine'ye hicreti yolculuğu ben Medine'ye ulaşmayı tamamlamıştı. Medine'ye ulaşmıştı. Medine'nin tam içerisine girmeden önce Kuba yakınlarına geliyor idi. En son orada kalmıştı. Nebimiz Aleyhisselatü mesela Amr bin Avf oğullarının yanında Kuba'da konaklıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Beraberinde gelen diğer kimselerle birlikte. Evet. Kulsüm İbn-i denen e, bir ailenin bir şahsın yanında konaklıyorlar. 14 gün kadar, 14 gece kadar orada kalıyorlar. Ve orada ilk mescit Kuba Mescidi inşa ediliyor. İbn-i rahmetullahi Rahmetullah Fiyatıcılarda, hiret, yani aleyhissalatü vesselamın hayatını anlatanlardan diyor ki, Amr ibn-i Ah, Af oğulların yanında, yani Kuba'da aleyhissalatü vesselam, pazartesi günü, salı, çarşamba ve peşembe günleri kaldı ve orada mescidi binerek, Kuba mescidini. Anlatıldığına göre Aleyhisselatü Vesselam mescidin ilk taşını kendisi kıble tarafına koyuyor. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh koyuyor. Ondan sonra da diğer insanla binayı yapıyorlar. tesis ediyorlar. Yani mescidi yapıyorlar. İbni Kayın rahmetullahi aleyhine Zadül Maad adlı eserinde de e, zikredildiğine göre Ali İbni Ebi Talib radıyallahu an 3 gün Mekke'de kalıyor Ali İbni Talip Radiyallahu anh'ı bırakıyor ya orada 3 gün kalıyor Ali İbni Talip'e bırakılan emanetleri yerlerine sahiplerine iade ettikten sonra Ali Radiyallahu anh Kuba'da yetişiyor ve orada onlarla birlikte kalıyor aynı yerde kalıyorlar Sonra, orada ilk cuma namazı kılınıyor. Beli Salim İbni Afun oğulları. yanında ilk cuma namazı gerçekleşiyor. İslam'da ilk cuma namazı. Dikkat edin oraya. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam Kuba'da, Kuba'ya geldiğinde ilk cuma namazı orada kılınıyor. Daha herhangi bir devlet Teşkil edilmemiş. Devlet kurulmamış. İslam devleti için bir başlangıç yapılmamış. Henüz yol üzere. Aslında şu an Kuba Medine'nin içerisinde. O zaman da yakınlarında. Yani tahminen 10 kilometre filan. Medine'nin içerisinde. Dolayısıyla e, cuma namazı devlet teşkil edilmeksizin kılınmıyor. Nasıl? Cemaat içerisinde. Zaten hadislerde de Cuma namazı cemaat içerisinde kılınması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla Cuma namazının devletle, otoriteyle alakası yok. Devlet müsaade edecekmiş onun tayin ettiği emir veya halife veya halifenin tayin edeceği vekili tıldıracakmış diye bir şart yok. Bu şartı ifade eden bir tane hadis var. O da Sunan İbn-i Mace'de ve zayıftır. Dolayısıyla cuma namazı kardeşlerim kesinlikle devlet namazı değil, cemaat namazı. Cuma namazının devlet namazı olduğunu iddia edenler bu siretten a.s.m'ın yolculuğundan, siyer kitaplarından buradaki bazı ifadelerden çıkartıyorlar. Oysa ki bu ifadeler, Fesirat-ı bu tarih sürecinde yaptığı şeyler onların aleyhine delilik ediyor. Asla bir devlet olmadığını gösteriyor. Devlet namazı olmadığını gösteriyor. Cemaat namazı olduğunu gösteriyor. Ayet-i kerime Cuma suresindeki ayet-i kerime Ya ayyuhallazina amenu izanudi lis-salati min yawmi cum'ati fas'au ila zikrillahi fezarul bayt iman edenler cuma günü ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırak. Şimdi bu ayet-i kerimeyi devletle kayıtlandıracak başka ayet, bir ne ait nedir hadis yok. Dolayısıyla devlet namazı değil. Kayıtlanmıyor. Sınırlanmıyor. Cemaat namazı. Onun için Müslümanlar her yerde bütün beldelerde kâfirlerin beldelerinde de İslam beldelerinde de yönetimi ne olursa olsun Cuma namazı kılarla, kılmakla memurdular üzerlerine vaciptir. Sadece Cuma'nın kendilerine fard olmadığı kimseler müstesna. Böyle bir açıklamadan sonra Şimdi tekrar konuya dönelim, tarihe dönelim inşallah. Evet Ali Sirat İyup Sirat e, Cuma namazını kıldıktan sonra o kubeden beni Salim'in içerisinde yani Salim oğulların arasından ayrılıyor Medine'ye, Medine'nin içerisine doğru. Herkes de Medine diye kabul ediyoruz ama Medine'nin tam bugünkü bulunduğu merkez. Yani mescidin olduğu yere doğru hareket ediyor. O kılınan cuma namazı da zaten Medine'de kılınmış olarak da addediliyor. Çünkü yani Kuba Medine'nin içerisinde olduğu için Medine'de kılınmış oluyor. Vard'ın içerisinde, mescitte, kılıyor aleyhissalatu O inşa edilen yerde. Dolayısıyla Medine'de kılınmış oluyor. Ama bir devletin başlangıcı yok. Henüz daha yol üzerinde. Sonra Cuma namazını kıldıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye merkeze doğru hareket ettiğinde bütün insanlar ona doğru yöneliyor. Herkes kabile kabile Aleyhisselatü karşılamak ona olan özlemi gidermek için adeta üşüşüp böyle hücum ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki Devesiyle. Dişi bir devesi var. Onlar beraber gidiyor. Develin yolunu açın. O memurdur. Yani gidince yeri biliyor diyor. Ve e, dayılarının yanında konaklıyor. Birçok kabileyi geçtikten sonra dayılarının dededen dayılarının yanında konaklıyor. ve Burada da İlk defa sılayı rahimle işe başlıyor. Sılayı rahimle, yani akrabaya öncelik vermekle başlıyor. Ebu Eyyub el Ansari radıyallahu anh, Anisiratül İsrâmun dayılarının içerisinde, kabilesinden, aşiretinden ve onun yanında kalıyor. Bu olayı şöyle etraflıca Anisiratül İsrâmun konaklaması ve kabileleri tek tek geçmesinin Ebni Hişam, Hakim ve diğer e, kitaplar Beyhaki gibi kitaplar Hasan bir şöyle aktarıyorlar Nebimiz aleyhissalatü vesselam'a Etfan ibni Malik ve Abbas ibni Ubadah Ebni Nadil'e geliyorlar. Bunlar Beni Salim ibni Avk az önce zikrettiğimiz kabilenin e, çocuklarından, oğullarından bunlar diyorlar ki Ey Allah Resulü Kuvvetin, çokluğun, güç Gücün olduğu, Sayı bakımından, Çokluğun olduğu, hazırlığın olduğu, Yere, yani bize gel. Bizim yanımızda, konakla deyince, Aleyhisselatü Vesselam onlara, Devenin önünü açın, o memurdu, Yani gideceği yeri bilir diyor. Sonra, bir müddet gittikten sonra, Beni be, beya da, Beni beya da oğulların yanına gelin. Yine onlardan birkaç kişi Aleyhisselatü Vesselam'ı karşılıyor. Ey Allah'ın Resulü bizim yanımızda. Güç ve kuvvetin içerisinde, hazırlığın içerisinde. Yani her türlü seni korumak için hazırlığımızın bulunduğu bir aşiretin içerisine ve sayı bakımından da çokluğun bulunduğu bir yere. Yani bize, bizim yanımıza gel, biz de konakla diyor. diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onlara da aynı cevabı veriyor. Demedin yolunu açın. O memurdur. Gideceği yeri biliyor. Diyor. Sonra biraz geçtikten sonra Beni Sa'de Sa ne var Yani Sa'de Sa oğullarına. O da bir kabile. Sa'd bin Ubadet e, Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısından çıkıyor. Birkaç kişiyle birlikte kabilesinde. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ey Allah'ın Resulü bizim yanımızda kal. Kuvvet, kuvvet, güç, hazırlık ve çokluğun olduğu yerde kal. Deyince o yine eee bebeği yoluna bırakın, o gideceği yeri biliyor ya, yani memurdur, deyince Beni Haris i̇bn yani e, Haris'in oğulları Hazreç'ten, Haris'in oğullarından bir grup insan, birkaç kişiliğin Aleyhissalatü Aleyhisselamın önüne geçiyor, bizim yanımızda kalmıyoruz şu ilgiye, alakaya, muhabbete bak yani hepsi birden Aleyhissalatü konaklamak için, misafir etmek için Barındırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden Ensar adını almışlar da. Ben S.A.V. Silahı onlara da aynı şekilde, aynı cevabı veriyor. Deve İbrahim'in o memurdur diyor. Deve ilerliyor. Bu sefer ee, Adi İbni Neccar oğullarının yanına geliyor. Onlardan da bunlar e, dayı tarafından dede, e, dedesi tarafından dayıları olmuş oluyor aklına bağlarım. onların yanına gelince onlardan da karşılayanlar oluyor onlara da aynı şey söylüyor bırakın bebeyi yoluna o memurdur diyor nihayet onlardan e, beni Malik İbni Neccar'ın ne, yanına geliyor orası da tam Aleyhisselatü Vesselam'ın bugünkü bina ettiği mescid, mescid Nebevi diye isimlendirilen yer. Yalnız burada kısa bir parantez açalım. Ravza diye isimlendiriliyor. Yani buradan giden e, Türk hacıları ve umracılar Ravza'yı gördüm. Ravza'yı görüyorum gibi ifadeler kullanıyorlar. Mescidi Nebeviye Ravza denmez. Ravza bahçe manasına geliyor ve hadiste geldiği üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın evi evi ve minberinin olduğu yer. Yani mescidin içerisinde bir bölüm. Orayı da şu anda yeşil renkli halıyla ayırmışlardır. Diğer taraflar da kırmızı renkli halı. Oraya ralzar Yoksa mescidin tamamına mescidin nebevi. Peygamberin mescidi demedir. Evet. Mârek İbni Neccar oğulların yanında geldiği zaman deve çöküyor. Mescidin, bugünkü mescidin bulunduğu kapın olduğu yere o zaman da orası hurmaların kurutulduğu bir arazi. Hurma kurutulmuş insanlar orada. O arazide iki tane yetim çocuğa ait, e, Necer oğullarından, Sahil ve Suhail adında iki yetim e, çocuğa ait. Onların içerisini de e, köpüldüğünü de yetimlerin köpüldüğünü de saat ildi zırar yapıyor. Deve oraya çöküyor, sonra aleyhisselatü vesselam e, devenin yularını bırakıyor, serbest bırakıyor. Bir müddet daha geçince deve az bir şekilde hareket ediyor, sonra arka tarafına doğru dönüp bakıyor. İlk çöktüğü yere gidiyor, oraya çöküyor. Ondan sonra boynunu şöyle bilirsiniz, görmüşsünüzdür, yere da dayıyor, yorgun bir şekilde, deve oraya çöküyor. Aleyhissalatü Vesselam da üzerinden iniyor. Sonra Ebu Eyyub, Ebn-i Halid, El Ensari, Radiyallahu anh, Aleyhissalatü Vesselam'ın yüklerini alıyor ve evine götürüyor. Ve bu, Aleyhissalatü Vesselam, e, o arazisinde hakkında, çöktüğü, kurmaların kurultulduğu yer hakkında, sorunca, e, Muazzam i̇bn Afra diyor ki, o Seyh ile Süheyl adındaki iki yetim çocuğa aittir. Onlarındır deyince Aleyhisselatü Vesselam, onları razı edeceğim ben işte. diyor. Onları razı edeceğim diyor. Yani onları e, mes mescide mescid yapılması için e, alacağını kastediyor. Onları razı edeceğim diyor ve orayı nihayetinde mescide biniyor. Buraya tekrar geri döneceğiz inşallah. Eee Buhari'de rarayt edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hareketini Yahudiler, Medine'ye gelişini Yahudiler tek tek bir bir takip ediyorlar. Onu imtihan etmek istiyorlar. Yahudilerde böyle bir adet var zaten. Peygamberi olmadığını anlamak için imtihan etmek istiyorlar. Onların içerisinden Allah'ın kendisine hidayet ettiği, hidayetini yazdığı ilk kimse, Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Bu sahabe çok değerli, Yahudilerin bilgini alimi olan bir sahabe. Aynı zamanda cennetle müjdelenen sahabelerden biri. Ashere i mübeşere içerisinde geçmez. Ancak ayrı bir hadiste onun cennetle müjdelendiği sahih hadiste rivayet edilmiştir. Buhari'nin Enes'ten, Allah'ın sana rinayet etti ya, biz kardeşlerin, Nebi devresi çökünce, Ebubekir Bekir ve Ebu Bekir beraberinde olduğu halde, insanlar, silahlar ile birlikte e, Medine'de onların etrafını böyle sarıyorlar, yani sevinçler tabii ki, Allah'ın Nebisi geldi, Allah'ın Nebisi geldi diyorlar. Az müddet geçince işte biraz önce anlattığım olayda olduğu gibi Ebu Eyyub el-Hinsari'nin yakınında evinin yakınında, el-Hinsari'nin yakınında sonra onun ailesine bir şeyler söylerken Abdullah ibn-i Selam anh, bunu işitiyor. Bu ara, bahçesinin içerisindeymiş. Hurma bahçesinin içerisinde Ebu Eyyub el sözü işitince hemen Bahçedeki o formaları toplamayı devşirmeyi bırakıyor. Ailesinin yanına dönüyor. Evine yani ailesine olup biteni anlatıyor. Bazı sünen kitaplarına haber verdiğine göre Abdullah İbn Selam Nebi'nin ağrısı ve yüzündeki nübüvveti yani peygamberlik alametini seddiliyor. Ve onun yüzünü böyle nurla doğrulukla, dürüstlükle dolu olduğunun farkına var mı? Firmizi'nin rivayetinde ve İbn Macen'in rivayetinde sahi olan rivayette kendisi anlatıyor. Abdullah İbni Selam anh, diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Aleyhisselatü Medine'ye geldiği zaman insanlar ona yöneldiler. Hızlıca ona koşmaya başladılar. Ben de diyor, o kimselerin içerisindeydim ve düşündüm baktım ki onun yüzünü diyor, yani böyle fark ettim önce idrak ettim ve onda yalancılığın olmadığını anladım diyor. Ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk olarak işittiğim sözü diyor, şudur. Peygamberden ilk işittiğim söz şöyledir. Burası çok önemli. Bildiğiniz gibi Ali Siradı şöyle diyor. El-Hannas ek şu selama. Ek şu ve et'inut'ama. Ulaştır rahmet, rahmana ve sallu. Sallu bil leyl ven niyamu. selam Ey insanlar, selamı yayın. Yemeği yedirin, yemek yedirin. Akrabayı ziyaret edin. insanlar uyurken namaz kılın ve selametle güven içerisinde cennete girin. İlk işittiğim söz buyuruluyor. Şöyle bir düşündüm. Hidayet. Allahu Teala'nın hidayeti hangi kelime üzere geleceği hiç kimse tarafından bilinmez. Bazen bir Müslümanın ahlakı, bazen güzel bir sözü, güzel bir davranışı, İkramı, Bunun gibi şeyler, basit gördüğümüz şeyler bir insanın İslam'ına vesile olabilir. Bir insanın düzelmesine, bir insanın namaz kılmasına, bir insanın masiyetten yani günahtan kurtulmasına sebep olur Hiçbir şey küçümsenemez. Allah ve Resulü'nün bize emrettiği, gösterdiği örnek olduğu için şey, hiçbir şey küçümsenemez. Gücümüz nispetinde hepsini hepsini top yakın alabildiğimiz kadar alıp yaşayabildiğimiz kadar bizim nispetinde yaşayacağız. Bak hidayet burada geliyor. İlk işittiğim sözler bunlardır diyor. Ve neticesinde Abdullah İbnü Selam radıyallahu anh, Müslüman oldu. cenab getiriyor. de bu Müslüman olması Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine, Esraatü yerleşmesinden, orada konaklamasından sonra gerçekleşiyor. Buhari'nin haber verdiğine göre, Abdullah İbn-i Selam'ın şehadetini biraz daha detaylı olarak şöyle anlatıyor. Ebu Eyyub diyor ki, ben Bu benim evimdir, işte bu benim kapımdır, benim yanımda konaklar falan deyince e, Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam da ona benim, bizim için diyor bir şöyle istirahat edecek bir yer hazırlar. O da hazırladıktan sonra diyor ki hem bu Bekir'e hem de Allah Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın dereket üzere kalkın diyor yani istirahat etmek üzere. Sonra bir müddet geç, geçiyor, Abdullah İbni Selam geliyor. Abdullah Selam diyor ki ben şehadete ederim ki senin getirdiğin şey haktır ey Allah'ın Resulü. Ve Yahudiler içerisinde ben diyor onların efendisiyim. Ben onların efendisiyim. Ve onların en iyi bilen Yani alimin. Alimlerinin oğluyum. Efendilerinin oğluyum diyor. Onlara benim Müslüman olduğumu söylemeden önce onlar bilmeden önce onları bir çağırıyor. Eğer diyor onlar benim Müslüman olduğumu bilirlerse, anlarlarsa benim hakkımda birçok şeyler söylerler. Benim hakkımda ileri geri sözler sarf ederler. Sonra Aleyhisselatü Vesselam haber gönderiyor Yahudilere, geliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam yanına. Yanına giriyorlar, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ey Yahudiler topluluğum. Vay size. Yani size yazıklar olsun. Allah'tan korkun. Allah'a yemin ederim ki kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki siz de benim Allah'ın rasulü yani Allah'ın göndermiş olduğu elçi peygamber olduğunu biliyorsunuz. Kur'an da Kur'an buna şahit geliyor. Kur'an diyor ki Allah Azze ve Celle Yârifûnehu kemâ yârifûne ebnâ'ahum Onlar peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanıdılar. Yani bu kadar yakın, bu kadar özelliklerine vakıflar. Ama kabul etmiyorlar. Diyor işte ben Allah'ın Resulüyüm deyince, ben size hakkı getirdim, Müslüman olun deyince vesselam, onlar diyorlar ki biz senin getirdiğin şeyi bilmiyoruz. Biz senin peygamberliğini bilmiyoruz Diyor. Bunu üç defa tekrar ediyor. Sonra diyor ki vesselam, bu arada Abdullah esselam, kenarda bir yerde saklı Abdullah İbni Aleyhisselam hakkındaki görüşünüz nedir? Ne diyorsunuz onun hakkında? Sizin o büyüğünüz de demek istiyor. Onlar da diyor ki, diyorlar ki o bizim seyidimizdir, seyidimizin oğludur. Bizim en iyi bilenimizdir, en iyi bilenimizin de oğludur diyorlar. Peki o Müslüman olursa ne dersiniz? diyor. Haşa diyorlar. Allah'a tenzih ederiz. Nasıl olur böyle bir şey? Diyor. Bunu üç defa soruya itiraf edersen hepsine de haşa billahi. Haşa böyle bir şey olamaz diyorlar. Sonra aleyhissalatü vesselam Abdullah ibn Selam'ı dışarıya çıkartıyor önlerine. Abdullah ibn Selam onlara diyor ki ey Yahudiler topluluğu Allah'tan korkun. Kendisinden gayri olmayan Allah'a iman edin. Muhakkak ki sizler bilirsiniz ki kendisinden gayri olmayan Allah'a yemin ederim ki siz bilirsiniz ki bu Allah'ın Resulüdür. Yani Muhammed Allah'ın Resulüdür. Getirdiği şey haktır deyince onlar ne diyorlar? Yalan söylediler adetlerini, huylarını, ahlaklarını ortaya koyuyorlar. İslam yani filan da onları dışarı çıkartıyor. her hepsini dışarı çıkartıyor. İşte Abdullah İbn-i Serah'ın Radiyallahu anh Müslüman oluşu bu şekilde. Çok değerli bir sahne. Kur'an'da birçok ayet ona işaret eder. Bir başka rivayette de İslam yani filan o da soru soruyor. Üç tane soru soruyor. Yine Medine'ye geldiğinde başka bir rivayet onu tamamlıyor. Üç soru soruyor. Sorularda da şu. Kıyamet alametlerinin ilki hangisidir? Cennet ehli cennete girdiği zaman ilk defa ne yiyecek? Ve çocuk annesine, babasına nasıl benzer sorular. Peygamberimiz yani İsrail bunu bana Cebrail haber verdi deyince diyor ki Cebrail'i bıraksın diyor. Daha Müslüman olmamış. Cebrail bırak çünkü Yahudiler ona düşman diyor. Yahudilerin en büyük düşmanlarından biri de Cebrail Ali evet. Onun onlara kötülük getirdiğini düşünüyorlar da ondan dolayı başka rivayetler ona çıkmıyor. Halbuki Saf İsra bundan cevabını verdi. İlk defa ilk alamet bir yangının çıkması kıyamet alametlerinden büyük alametlerden büyük bir yangının çıkması olarak haber veriyor. Cennet ehlin cennete girdiği zaman ilk yiyeceği şey balık şiğerinin kenarıdır diyor. Tabii bizim bildiğimiz e, tatta değil yani. İsim olarak benzerlik var. Sonra çocuk annesine e, veya babasına benzeme olayını da eğer kadının suyu ağır basarsa çocuk annesine benzer e, erkeğin suyu ağır basarsa da babasına benzer diyor. Bu şekilde söyleyince Abdullah ibn Salam bunu ancak bir peygamber bilebilir diyor. Hemen Müslüman idi. Radiyallahu anhu. <gülüyor> Ali Sıradıyye Selam Ebû Eyyûb el Ensar'ın evinde konaklıyor. Az önce ifade ettiğiniz gibi hakimin rivayetinde say olarak rivayet edilen bir hadiste Ali Sıradıyye Selam Ebu Eyyub'un böyle iki katlı türdendir evi varmış. Bir alt taraf bir üst taraf. Alt tarafta Ebu Bekir birlikte konaklıyorlar. Ebu Eyyub Ali Ensara radiyallahu anh diyor ki Aleyhisselatü biz üstteyken sizin de altta olmanızda biz razı değil. Bu bize ağır geliyor. Sen üste çık biz aşağıda kalalım diyorlar. Aleyhisselatü vesselam da diyor ki yani bizim burada kalmamız hem gelenler açısından daha uygundur, bize daha uygundur, biz burada altta kalalım diyorlar. Ziyaretçiler açısından bize uygun olan burası diyorlar. Ne halde öyle kalıyorlar. Bir gün üst tarafta Ebu Eyyub ve eşi yukarıdayken bir su testisi kırılıyor. Testi kırılınca onlar endişeleniyorlar ki, Süfhanallah. Bizim diyor bir örtecek yorganımız da yoktu diyor. Bir kabise türü bir kumaş vardı hemen o kumaşı diyor suyun üzerine bastık. Kurut, e, suyu kurutmak için aşağıya damlamasın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vermesin diye. Yani ellerinden gelen inceliği, nazikliği gösteriyor. İncitmemek için. Diyorlar ki, biz diyorlar, Ebu Eyyub El-Ensar radiyallahu anh ve Vesselam'a yemek verirdik. Akşam yemeğini verirdik ve biz yemezdik. Onun fazlasını beklerdik. Arta kalan Aleyhisselatü Vesselam'ı yediğinden arta kalan bir şey olursa onu yerdik. Çünkü bereket umardık onunla diyor. Onun fazlasıyla ve Vesselam'ın fraktörünün fazlasını yiyerek bereket umardık diyor. Bir gün diyor Soğandan veya sarımsaktan bir yemek yaptık diyor. Ondan sonra Ali Vesselam'a verdik. O da baktık ki hiç dokunmamış. Sonra diyor endişelendik hemen diyor şöyle geldim diyor Ebu Eyyub Aleyhisselatü Dokun Sen hiçbir şekilde yemeğe dokunmamışsın oysa biz de senden kalan yemeği yiyorduk ve bununla bereket umuyorduk. Deyince Ali Vesselam diyor ki kullanıyor. bu Eyyub El Ensari diyor ki bundan sonra Hiçbir şekilde yemekleri öyle soğan ve sarımsak katmadık. O tür şeyleri koymadık. Yani ellerinden geldiği kadar hassas davranıyor. Aleyhissalatü vesselam'ı memnun etmek için. Radiyallahu anh. Bu Eyyub el-Emsari'nin el Aleyhissalatü vesselam'a olan hizmeti misafir verildi. Bunun dışında tüm Ensar böyle Az önce söylediğim gibi bütün kabileler onu misafir edebilmek için ellerinden geleni yapıyor. Ve diğer Müslümanlara, muhacirlere Peygamber hangi s.a.m ile birlikte gelen bir muhacirlere de aynı inceliği, nazikliği ve fedakarlığı gösteriyorlar. Nefislerine tercih ediyorlar. Onları nefislerine tercih ediyorlar. Onlara iyilik edebilmek için, yardım edebilmek için aralığında yarışıyorlar. kura çekiyorlar kardeşler. Allah'a ne büyük bir kardeş, Ne büyük bir samimiyet. Allah bizlere de nasip etsin. Ha. Onların bu samimiyetini Allah Hazreti ve Celle onlardan sonra gelen nesil ta bize kadar ve bizden sonra da kıyamete kadar bütün nesillere onların isimlerini okutmuş Kur'an. Halen okuyoruz ve okunacak. Ölümsüz onların isimleri. En diyorsan muhacirlerin zaten onlardan hiç kalır yanı yok onlar iyilik bakımından sıra bakımından ensarın önünde ama ensarın da yine onlardan geri kalır yanı yok ayetler o kadar güzel ifade ediyor ki Haşr suresindeki ayetler zil fukarail muhacirine lebine ukricün min diyarihim ve emvalihim o ganimetler o mallar Memleketlerinden ve mallarından çıkartılan muhacir kimseler için. Ya bir de una fadlan min ve Ridvana. Onlar Allah'tan Allah'ın fazlını lütfunu isterler. Onun hoşnutluğunu isterler. Ve ensurun Allah'a varasure. Allah'a varasure'ne onlar yardım edenler. Burada muhacirlerden bahsediyoruz. Ve öyle onlar dürüst kimselerdir. Sadıklık, dürüstlük çok önemli. Hal hareketlerde ve dilde her şeyde dürüst olmak. Rabbim bizlere onu nasip etsin. Çocuklarımızı ıslah etsin. Sonra devam ediyor ayet-i kerime. Ve önceden Medine'ye yerleşmiş bulunan kimseler, yani Ensardan bahsediliyor. Ve imanın kendilerine yerleştiği kimseler yuhibbune menhacere ileyhim kendilerine hicret eden muhacir olan kimseleri severler. haceten. ve içlerinde bir sıkıntı da istek de duymazlar. Bir ihtiyaç da duymazlar. Mümme yani muhacizlere verilen, onlara ikram edilen şeylerden dolayı, ganimet mallarından dolayı bir sıkıntı da duymazlar. Ve izdiruna ala enfusihim ve lew bihim hassasah. Ve onlar kendi nefislerine karşılık onları tercih edenler Velev ki ihtiyaç içerisinde fakirlik içerisinde olsalar dahi subhanallah. Hemen yok aşuç penzih povrake humul muflihun kim nesinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa ermiş kimseler. Velldine cau min baarihim yekulun onlardan sonra gelen kimseler der ki Rabbena gfir lana ve lisvanena lldine ey rabbimiz bizi ve bizden önce geçen kardeşlerimizi bağışla ve <gülüyor> tecaal وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا ذِلَّ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا ve iman eden kimselere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Allahümme. Ne kadar önemli bir şeydir. Yani kin varsa bu çok sıkıntılı bir durum. Bunun arkasından haket geliyor. Bunun arkasından kötülük yapma geliyor. İman edenlere karşı Rabbim kalplerimizde bir kin bırakma onun için diyor aleyhissalatü vesselam şabanın 15. gecesi olduğu zaman Allah'ın sağlığı kullarına bakar kalplerinde onların içerisinde şirk olmayan şirk koşmayan ve kin barındırmayan yani kalbinde kim tutmayan kimseleri bunları bunları yapan kin tutanları, müşrikleri bağışlamaz onun dışında herkesi bağışlar diyor Subhanallah. Rabbim bizi bu kötü hasletten kurtar. <gülüyor> en sarı kardeşlerim, misafir ferverliği birçok hadiste birçok hadiste vecil bir şekilde zikrediliyor. Muhacirler Katar'denin e, ayetin e, tefsirinde ifade ettiğine göre tefsir, tefsircilerden bir tanesi de mallarını, mülklerini, ehillerini, aşiretlerini terk ettikleri zaman Allah'a varımda olan sevgilerinden dolayı ve e, İslamı tercih ettikleri için o kadar şiddete duçarı oluyorlar ki açlıktan kalınlarına ağızlıktan kalınlarına böyle bir şeyler bağlıyorlar. Taş bağlıyorlar. Taş. Bunları yaşıyorlar. Muhacir. Ensar Ensar radiyallahu anhum, Allah her birinden razı olsun. Onlar da Bu durumu bildikler için Medine'ye gelindiğinde kendi isteklerinden, canlarını çektiği şeylerden vazgeçiyorlar ve mallarını, mülklerini, hatta eşlerini dahi muhacirlere açıyor. Biraz sonra söyleyeceğimiz üzere, bu hadede rivayet edildiğine göre. Abdurrahman ibn Af radıyallahu anh, diyor ki Nebimizin Ali Sıratu ve Selam beni ve Sa'd ibn bin Radiyye'yi Medine'ye geldiğimiz zaman kardeş ilan etti. Ebu Cüheyf'in rivayetinde ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Salman ile Ebi Zürra'yı kardeş ilan etmiş. Kardeş ama nasıl kardeş? Bu bizim tabirimizde eğer uygunsa kan kan her şeyin beraber, yediğin, içtiğin, oturman, kalkman, yani her şeyini paylaşıyorsun. Her şeyde ortaksın. O kadar değerli bir kardeşlik ki, bunu <gülüyor> Abdurrahmaniye bin Af ah, çok güzel ifade ediyor. Diyor ki, Nebi, e, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine'ye geldiğimizde, beni diyor, Sa'de bin Radiyah ile birlikte kardeş ilan etti. Evet. Sa'd ibn-i Ebi Rabia Ensar'dan diyor ki Abdurrahman izni Avfa bence Ensar'ın en zengin insanı mal bakımından en çok mal bende vardı ve senin için malının yarısını veriyorum Allah'a Allah. eşlerinden de iki tane de eşi vardır onlardan ikisine de bak hangisini istersen ben için boşuyacağım ve onun müddeti tamamlandığı zaman onlardan hangisini istersen alabilirsin. Birkaç farklı rivayette geldiği üzere. Tamam. Şu fedakarlığı bak. Bir insan eşini feda edecek kadar imanda ahlakta üst zibre geliyor. Bunu bu hale bu hale nasıl yani geldi? Nasıl getirildi bu? Hale? Allah Azze ve Celle onları seçti bir. İki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tezgahından geçti. O yetiştirdi onları. La ilahe illallah. Kim yapabilir? Hangi birimiz yapabiliriz? Bir şey. Allah-u Teala onları örnek almayı nasip et. Yani biz okuyoruz, bunları dinliyoruz, hep beraber, ben de dahil. Ama uygulamaya gelince, biz onlar gibi asla olamayız ama onlar örnek alır. Onlar gibi yapmaya çalışın. Rabbim bize onları örnek almayı nasip Sonra Abdurrahman ibn ona diyor ki hani saatine bir e, Rabi yani ona eşlerinden işte hangisini istersen eşlerinden hangisini istersen al. Sana onun yarısını vereceğim deyince hayır diyor. Kabul etmiyor onun iftetine bakın yani misafir terver her şeysini açıyor misafir ise iffetli davranıyor ihtiyatlı davranıyor elini uzatmıyor Hayır diyor. ve ona dua et baraka allâhineke ve bâreketi ehlike Allah sana ve ehlinde mübarek kılsın bana diyor kaynuka pazarını gösterin kaynuka pazarını ona gösteriyorlar oraya gidermiş o da böyle ekit yani süt ve yoğur ya benzeri şeyler satan o işlerle meşgul oluyor. Sonra bir, bir müddet aradan zaman geçince elde ettiği paralarla da en sadli bir kadınla evleniyor Allah teala ama evlenildi Sonra karşılaştığında Vesselam, onda bir koku alıyor böyle güzel bir koku. Bu nedir halin nedir deyince, ben diyor en bir kadınla evlendim diyor Abdurrahman dedi ona diyor ki mehir olarak ne verdin yani, bir diyor böyle çekirdek gibi bir altın altından bir parça, yani o kadar e, küçük bir yani e, şey miktarda altın verdim diyor yani. Çekirdek büyüklüğünde bir şey. Bununla evleniyorum. Halitirat veselam ona bir e, koyunla da olsa velime yemeği verin. O yüzden velime yemeği yani düğün yemeği vaciptir kardeşlerim imkânı olan kimselerin mutlaka belime yemeği vermesi gerekiyor. Evet, Abdurrahman bin Afun Avf'ın hikayesi de böyle. Hatta <gülüyor> Nisa suresinde gelen ayet-i kerimelerde Buhari'nin rivayet ettiğine göre, ve lekullün ce'anne mevaliye onlardan her biri için mevali yani yakın kimseler için böyle e, yakın dostlar için e, bir pay vardır. Yani mirastan bir payın olacağı ifade ediliyor ayet-kerimede. "Öl lezene akadet eymanukum ve yeminlerimizin bağladığı kimselerdir." <gülüyor> Kişinin dostuna, yakın arkadaşına bu ayet-kerimede mirasçı olabileceği anlatılıyor ve haber verildiğine göre Muhacirler en o dönemde ilk dönemlerde e, akraba olmaksızın, akrabalar olmadığı halde onlara mirasçı olabiliyorlar. Bu ait kermeye istinade. Sonra diğer ait kermat, Suresinin sonundaki ait kermeye geldi ve Erham Baduhum Akraba sahipleri daha hak sahibidir. Yani miras almaya deyince bu ayet-i gelince diğer ayet-i hükmü kaldırılmış onun. Ama ilk önceleri o kardeşlikten dolayı mirastan bile pay alma durumları söz konusu. Miras bile alabilecek kadar yakın gibi. Sonra tabi ki onun hükmü kaldırılıyor. Miras akrabalara, onlara da vasiyet yani akraba olmayan kimselere de vasiyet edildiği zaman ölünün Vasiyet ettiği malda o akrabalar yani miras almayan kimseler o malı alıp kullanabiliyorlardı. Bugün de herkese geçerli olan oldu. Sonrasında Hz. Musa'nın ilk yaptığı iş kardeşlerin mescidin mescidi Nebelinin binasıydı. Orada e, cemaati teşkil etmek, bakın cemaat daha devlet olmayo başlangıcında devlet olunmuş değil. Cemaati tesis etti. Onlarla görüşme, buluşma yeri olarak mescidin ilk defa yapılmasına karar verdiler. <gülüyor> Ve mescid bina edildi. Bununla ilgili Müslüm'de rivayet edilen Enes'te rivayet edilen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman koyunların ağırlarında namaz kılmak Koyun ağırlarında namaz kılmak caizdir. Ama deve ağırlarında, develerin barın yerlerinde namaz kılmak caiz değil. Çünkü İslam yasaklamıştır. Sonra mescidin bina edilmesini emretti. Ve Beni Necar, o konakladığı aşiretin, ileri gelenlerine haber gönderiyor. Gelin diyor. Onlar geliyorlar. Onlara diyor ki, yani şu araziyi bedelini bana bir söyleyin ben orayı alacağım necisle yapacağım deyince onlar da bu biz Buran'ın bedelini diyor sadece Allah'tan isterim, bedel istemeyin diyor. Enes radıyallahu an o zaman diyor o arazi içerisinde müşlüklerin kabirleri vardı. Böyle tümsekli yerler vardı, ve hurmalar vardı diyor. Ali vesselam hurma ağaçların kesilmesini, müşlüklerin kabirlerinin kemiklerinin çıkartılıp başka bir yere taşınmasını ve o tüm seklerinde engebeli olan yerlerinde düzlenmesini emretti diyor. Sonra mescit bina ediliyor. Mescidi <gülüyor> bina ederken aleyhissalatü vesselam ve sahabeler beraberindeki sahabeler bakın şöyle diyorlar. Allahümme la hayra illa hayrul ahire fensurun ensara vel muhacira Ey Allah'ım hayır ancak yani güzellik, iyilik, ancak ahiret hayrıdır. Ey Allah'ım, ensara ve muhacire yardım et diye böyle de ağızlarından güzel sözler dökülüyor, dualar dökülüyor. Mescid, kardeşlerim, biraz önce de söylediğimiz üzere iki yetim Sehn ve Süheyl adındaki iki yetimin arazisinin üzerine bina ediliyor. Falistli İsrailliler onlardan orayı bedel karşılığında alıyor. Aslında o çocuklar da karşılıksız olarak vermek istiyorlar ama Falistli İsrailliler mutlaka bedelini ödüyor, orayı satın alıyor ve Mesih de oraya bina ediyorlar. Uzunluğu 100 zira yani aşağı yukarı 1 zira 60 santim gelir 600 veya 500 metre kazarmış ve oraya böyle 3 zira e, verildiğinde de e, temeller kazılıyor ilk önce hurma yapraklarıyla sonra da kerpiçlerle bina ediliyor ve bundan sonra da e, bu bina işi hicretin e, hicretten 400 sonra oluyor yani e, tahkim edilip iyice bina edilmesi olay Yoksa ilk zamanlarda bina ediliyor. İlk Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dönemlerde. Mescid'in döşemesi ise çakıl taşlarında. Böyle hasır da yok, halı da yok, herhangi bir şey yok. Hasıl taşlarında. Çakıl taşlarında. <gülüyor> Hasırdan değil. Sonra böyle üzerlerine de hurmanın yapraklarını atıyorlar tavan kısmına çatı kısmına yağmur yağdığı zaman mescidin tabanı çamur olur. Bu şekilde namaz kılıyorlar. Ve bazı eee Kitabu Salat adlı e, hadis kitaplarında gelen hadislerde çamura secde edildiğinden haber veriliyor. Öyle bir durumda yani. Allah'ım. Yani İslam böyle yokluklar, böyle Sıkıntılar içerisinde kuruluyor. İslam'ın tesisi, devlet olarak tesisi bu hal üzere. Her türlü fedakallık var. Onun için binası sağlam Kıyamete kadar da yıkılmayacak. İnsanlar yıkılıyorlar. İnsanlar sartılıyorlar. Bizde Allahu Teala bize din durmayı nasip etsin. Amin. İlk önce mescidin kıblesi Deyt-i Maktis yani Kudüs'e doğruydu. Allah'ın seala orayı da Yahudilerin elinden kurtarsın ve bizlere şuur versin. E, yan kısımları e, taşlardan örülüyor. E, çatısı az önce söylediğiniz gibi hurma yapraklarıyla. Ve üç tane kapısı var. Sonra da Aleyhisselatü Vesselam o yan taraflarına e, eşleriyle kalacağı hücreleri yani odaları yani kendi evini evlerini inşa ediyor. Ne? Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evleri mescidin hemen dibindeydi. Şimdi ise şu an e, o evlerin, odaları hiçbir hiçbiri yok. Sadece Ayşe Validemiz'in e, odası var. Orada da zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri söz konusu. Burada son bir konu kaldı. O da e, mescidin bina edilmesiyle ilgili Allah Azze ve Celle'nin kitabında senada bulunması, övgüde bulunması. orada şöyle, Tövbe suresinde geldiği üzere, لَمَتْشِدِنْ اُسْسُ عَلَى تَقْوَى min اَوَّلِيَ مِنْ اَحَقْقُ اَمْ تَقُمْ İlk günden takma üzere kurulan ev, er, orada durmaya, yani orada namaz kılmaya, kılman daha doğrudur, daha hak sahibidir diyor. فِيهِ رِجَالِ يُحِبُونَ Orada birtakım insanlar vardır ki Onlar temizlenmeyi severler Onlar temizlenmeyi severler Allah Azze temizlenenleri sever diyor Onunla kast edilen Başka hadislerde geldiği üzere Kuba'nın ahalisinden Bazı kimseler Daha doğrusu oranın ahalisinden Oran insanlar suyla Temizlendikleri için Allahu Teala onlara Bir övgüde bulunuyor Ayetin e, devamında ama baş tarafı bir mescitten bahsediliyor. İlk günden takva üzere kurulan mescit. Muharide rivayet edildiğine göre Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Amir ibn oğullarının yanında on küsur kadar gece kalıyor. Sonra orada takva üzere bir mescit bina ediyor. Orada namazını kılıyor. Sonra yolculuğuna devam ediyor. İnsanlarla beraber yürüyorlar. Ta ki devenin çöktüğü yere kadar Medine'nin içerisine geliyorlar. Ve orada da yine Müslümanlarla birlikte e, namaz kılıyor. Hurmanın kurutulduğu yerde e, Suheil ve seil adındaki iki yetim çocuğa ait yerde daha mescit kurulmadan o arazide namazını kılıyor. Sonra diyor ki inşallah burası konaklayacağımız zehredir diyor. Ee, sonra da o çocukları, o iki yetim çocuğu e, çağırıyor. Onların, e, o, onlara oran o arazinin bedelini e, ödeyerek mescit yapmak istediğini söyleyince çocuklar e, diyorlar ki biz şey yapacağız. Bunu sana gibi edeceğiz. Bağışlayacağız deyince o da kabul etmiyor. E, satın alıyor. Nihayetinde orayı da mescit edinmiyor. Sonra da o mescidi yaparken az önceki söylediğimiz duaları yine zikrediyor. Burada diyor e, müellik bu ayetin tefsirinde az önce söylediğim ayetin tefsirinde mescidin ussus ale takva iki tane farklı görüş var. Birincisi i̇bn et Cerir Rahmetullah aleyhi tercihi o da ilk takva üzere kurulan mescidin mescidi nebevi. Yani Kuba'daki mescid değil de mescidi nebevi olarak e, adlandırıyor. Budur diyor yani. ilk defa kurulan mescid. Bunu da e, Ebu Hureyre'nin rivayetine dayandırıyor. Ebu Hureyre'nin rivayetinde hangi mescid ilk günden takva üzere kurulan mesciddir diye sorulunca e, mescidi Kuba mı yoksa mescidi mede, e, nebi mi Medine mescidi mi deyince, mescidi Medine. Yani Medine'deki mescid diye cevap veriyor. Bu rivayeti ve Zeyd bin Sabit'in buna benzer bir rivayetini esas alıyor. İkincisi ise e, ilk mescidin ayette kastedilen ilk mescidin Kuba mescidi olduğunu ifade eden i̇bn Abbas Abbas razıyallahu'nun görüşü. O da Kuba mescididir diyor. Herkese i̇bn Burayı da aynı şeyi söylüyor. Ve sonra diyor ki Ebne Kesir rahmetullahi Ali bu rivayetlerin arasını buluyor. Onun sözünü aktarmış tefsirinde. İlk günden takva üzere kurulan mescit Medine'nin içerisinde kurulan mescittir. Bunda ayete bir tezatlık söz konusu değildir. Ve Kuba'daki mescid de, Kuba'daki mescid de yine takva üzere kurulmuştur. O ilk günden kurulan e, mescid olmuş oluyor. Diğeri de takva üzere kurulan mescid olmuş oluyor diyor. Yani mescid-i Dolayısıyla ayette bir tezatlık söz konusu değildir. E, Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi takva üzere kurulma yönüyle daha da layık olandır e, diyor. İbni Kesir Rahmetullah Ali. Bu şekilde bir birleştirme yapmış. Yani e, ilk mescidin mescidin nebevi olduğuna dair ama Kuba mescidinin de bundan geri kalmadığına dair bir açıklamada bulunmuş. Ve sonra da e, birkaç tane buna delalet eden ilk mescidin hangisi olduğunu e, açıklayan birkaç rivayet almış. Bunlar da sahih rivayetler. İki adam mescitler e, hakkında tartışıyorlar. Hangi mescit ilk günden takva üzere kurulan mescittir diye. Bir tane adam Kuba mescididir diyor. Diğeri de Resulullah mescididir deyince Aleyhisselatü Vesselam onlara benim mescidimdir diye cevap veriyor. Hadisin bir tanesi bu. kesirin yani e, gittiği görüş mescid-i nebevi ilk defa kurulmuş olması ilk defa bina edilmiş olması görüşü. Bir başka hadiste de yine aleyhissalatü vesselam bu benim mescidimdir. Yani soru sorulduğunda hangi mescid ilk defa kuruldu denildiğinde şu benim mescidimdir diyor. İşte e, İbn-i Ceril'in Et-Tabari'nin de, et de tercihi bu. Bu yönde. Müellif son olarak kardeşlerim diyor ki benim meylettiğim görüşüse her iki mescidin de burada kastedilmiş olması söz konusudur diyor. Her iki mescidin. Yani takva üzere bina edilen mescidle kastı hem Kuba mescididir hem de mescidi nebevidir diyor. Bu daha uygundur diyor. Yani her ikisine de işaret vardır diyor hadislerde. Ama ağırlık olarak bizim de öteden beri bildiğimiz ilk defa kurulan mescit olarak ayette geçen adlandırılan veya e, testirine uygun olan mescidi i Nebelî ama diğeriden Kuba'da kurulan, Kuba'da inşa edilen mescitte e, yine ayetin kapsamındadır diyor Allah Halim. Allah en doğrusunu bilir. Allah Azze ve Celle kardeşlerim bu her iki mescitte mescidi e, haramda hatta mescidi Aksa'da da Namaz kılmayı bizlere nasip etsin. Neden? Çünkü Mescid-i kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan namazlardan yüz bin derece daha faziletli. Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan namazlardan bin derece daha faziletli. Mescid-i Asra'da kılınan namaz, diğer yerlerde kılınan namazlardan 500 derece daha faziletli. Ve Kuba Mescidi. Kuba Mescidinde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kim? Cumartesi günü. Özellikle cumartesi vurgulanıyor ama başka günlerde de gidilebilir. Evinde, huslede, sonra da çıkar, kuba mesinine iki rekat namaz kılarsa, benimle birlikte bir umre sevabı, şey benimle birlikte diyorum, bir umre sevabı almış olur diyor. Bir umre sevabı almış olur diyor. Allah'ın sana bizlere nasip etsin. Allah azze ve Celle, Muhacirin ve ensarın yolundan gitmeyi, onları örnek olmayı bizlere nasip etsin. Onların ahlakıyla ile ahlaklanmayı bizlere nasip etsin. Sallallahu